Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndesiniz şu anda. Balık Gözü'nde en son iki hafta önce birlikteydik ve Hatay'ı konuşmuştuk. Hatay'daki nefret söylemi üzerine konuşmuştuk. İnsan, ha ara İnsan Hakkı Araştırmaları Derneği e, bir araştırma yapmıştı orada. E, Reyhanlı'daki patlamadan sonra e, 11 ve 18 Mayıs tarihleri arasında bir araştırma yapmıştı ve halkın nabzını ölçmüşlerdi. E, genel olarak mültecilere ve Suriyelilere nasıl davrandıklarıyla ilgili e, bir program yapmıştık. E, ve dediğimiz gibi bu rapordan bahsetmiştik. Mehmet Salmanoğlu ile konuşmuştuk. Ve e, Balık Gözü'nün sitesinden de eğer e, e, isterseniz İHAD'ın sitesinden de bütün bu raporun tamamına ulaşabileceksiniz. Ki o programı canlı yaptığımız günün sabahında Gezi Parkı'nda e, protestolar başlamıştı. Ki e, bu bir süreçti aslında o protestoları. ...protestolar orada hiç bitmemişti bir taraftan da. Orada sürekli çalışan, sürekli nöbet tutan... ...sürekli Gezi Parkı'nın üzerinde göze olan e, bir grup vardı. En azından orayı sürekli kollayan bir grup vardı diyebiliriz. Taksim Gezi Parkı Derneği altında da birleşmişlerdi sonrasında. Ki e, yine bir sabah uyandığımızda... E, ...dozerlerle oradaki ağaçları yıktıklarını gördük. Ve onun üzerine zaten insanlar oraya gittiler. Bir çağrıyla tekrar... E, ve bugünlere kadar geldik. Şimdi Taksim Gezi Parkı'nda. Bugün 14. günündeyiz. Siz bu programı dinlediğinizde 15. günü olacak. Bir komün var. Bir komün hayatı yaşanıyor. Birçok girdisi çıktısı var bunun elbette. Nasıl buralara kadar geldi. İktidar dili bu meseleyi nerelere sürükledi. Ve bundan sonrasında neler olacak galiba hepimizin en çok merak ettiği mesele bu. Ve bu sürecin içindeyken değerlendirmeye çalışmak. Bir taraftan biraz zor gibi gözükse de yine de yapmaya çalıştıklarımızdan biri. Çünkü yine bu zamanı değerlendirerek ancak ileriki zamanlara... Işık tutabileceğimizi ya da doğru tespitler yapabileceğimizi söyleyebiliriz ancak ee, bugün de bu konuyla ilgili olarak Gezi Parkı'nın e, aslında konuşulabilecek o kadar çok tarafı var ki yani oradaki insanların hayatı orada nasıl bir anda böyle bir hayatın başlayabildiği ki iki hafta. ...olmasına rağmen e, oldukça düzenli bir e, hayat ve düzenli bir kitle görüyoruz orada. Günlük e, hayat içinde meeting zamanları gittiğinizde bambaşka bir çevre var, bambaşka bir dünya var orada. Ama kendi işleyişi içinde gittiğiniz zaman orada bu hayatın nasıl oluştuğuna dair fikirleri çok daha rahat edinebiliyorsunuz. Çünkü çok daha az insan var bir de daha gerçek bir kalabalık var belki de... E, Bunlar konumuzun dışında kalacaklar. Bugün konuşacağımız mesele de konuştuğumuz nefret söylemi üzerine olacak. Hem iktidarın kullandığı dil bu süreçte elbette herkes konuştu. Sosyal medya inanılmaz bir seviyedeydi. Artık hiç kimse sanırım ciddiye almaması gerektiği hakkında bir cümle kuramayacak sosyal medya ile ilgili, zira bütün örgütlenmelerin de neredeyse oradan yapıldığını da söyleyebiliriz burada çok da yanlış olmayacaktır. Bütün bu dili konuşacağız. Yasemin İnceoğlu ile konuşacağız. Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden kendisi. Balık gözü dinleyenler zaten yabancı değillerdir kendisine de aynı zamanda sıkça konumuz. Olmuştu daha öncesinde de Bu süreci bir onunla değerlendireceğiz Ardından balık gözüne devam edeceğiz Evet şimdi Yasemin İnceoğlu hattımızda Merhaba hocam Merhaba Seçil Hoş geldiniz yayınımıza tekrar. Hoş bulduk. Evet. E, bugün Gezi Parkı'nı konuşuyoruz elbette ve galiba başka bir şey konuşmuyoruz da iki haftadır. E, başka da bir öyle mevzumuz oluyor. yok. evet. E, evet. Şimdi Konuştukmuyorlar aslında... başka bir şey de ondan belki de biraz. <gülüyor> Hatta öyle ki aslında zaten böyle olsun. Çünkü orada çok güzel bir hayat e, kurulmaya Harika. başlanmışken bir taraftan da evet. hiçbirimiz evet. şikayetçi değiliz galiba bu kadar konuşmaktan. Bence de. <gülüyor> e, öyle Hocam Şimdi şöyle bir tarafı var bu meselenin elbette e, bu süreç boyunca iki hafta boyunca başbakanın söyledikleri olduğu onun dışında sadece başbakan değil birçok nefret söylemi meselesi konuşulmaya başlandı. Hem parkın içindeki e, durumlarla ilgili hem iktidarın diliyle ilgili ama her şeyden önce bu süreci de başlatan şey e, yine söylemle ilgiliydi. E, hem evet. başbakanın söyledikleri yine bu süreçte hem Gezi Parkı ile ilgili şeyler hem aslında... ...yöneticilerin söyledikleri diyebiliriz. Ee, belki birazcık e, 31 Mayıs'tan öncesine gidersek... ...bu sürece e, nasıl bakarız... ...hem söylem analizi açısından... ...hem de olan bitenler açısından? Evet, şimdi şöyle diyelim... E, ...arzu edersen... ...tabii ki bu süreci... En, ...bir geri planını sorgulamak lazım. Bu daha çok... E, ...insanların özel alanlarına... ...girilmesi dayatılan bir yaşama biçimiyle ile ilgili bir sorunla başladı. Yani en azından işte Asmalı Mescid Cihangir'deki o yeni düzenlemeler, şehir devlet kapatılması, o 1 Mayıs gösterilerinin engellenmesi, emek sinemasının yıkımı, 3. Köprünün adının işte Yavuz Sultan Selim olacağına dair yapılan Açıklamaların uzantısı olarak da <Gülüyor> bu Gezi Parkı olayları e, bir çevreci bir hareket olma özelliğiyle başlayıp ama ondan sonra gördüğümüz şeye geldi. Şimdi burada tabii en çok insanları rahatsız eden şey neydi? E, İnsanlara nasıl yaşayacaklarına dair bir takım şeylerin dikte edilmesi. Yani işte kaç çocuk doğuracaksın, e, ne şekilde doğuracaksın kürtaj bir cinayettir. Sezeryan bir cinayettir. Artık insanların yatak odalarına kadar giren <gülüyor> e, bir e, çerçeveleme sunuldu ve bu yapılırken de işte e, istenmeyen buna uymaya, riayet etmeyen e, yaramaz çocuklar da e, marjinal en olarak e, yastalandılar. Ondan sonra biliyoruz işte çapulcular, provokatörler, bir avuç ee, grup insan, ulusalcı, Ergene Koncu vesaire. Ee, e, e, her şey şeye dayan. Hatta bir e, e, grup insanın çoğunluğunda da, e, ben de bunlardan bir tanesiyim. Artık e, o metroda, Ankara'da yapılan Anonstan sonra bu ahlak bekçisi gibi zabıtası gibi yapılan bir anonstan sonra başbakan sonra çıkıp işte metroda onun bunun kucağına oturan kızlar veya ofisinden bakıyorum dışarıdan öğrencilerin kılık kıyafetlerine rahatsız oluyorum türü açıklamaları sonuçta bir başbakan kendisi e, bu çok ayrıştırıcı. Ve insanların e, yaşam biçimlerine ciddi anlamda artık müdahale ötesi bir şeye geçti. Evet. Bu, bu da gerçekten e, insanların yani şu mesajı var oradaki öfkeli kalabalığın bir öfke patlamasının tamam bir sürü hani klişeleşmiş o diktatörce otoriter rejimin ötesine ya bırakın ben istediğim gibi yaşayayım. Siz istediğiniz gibi yaşayın. Bizim birbirimizle sorunumuz yok. Yani burada bir din odaklı çünkü şimdi son dünkü konuşmaları evvelki konuşmaları da biraz tehlike arz ediyor. Çünkü hep din eksenli arkadaşlar var. Halbuki bizim başörtüsü arkadaşlarımız, evet. öğrencilerimizle biz hep beraber gayet güzel, uzlaşmacı bir şekilde oturuyoruz. Yani burada bir sorun yok bu anlamda giyim, kuşam, içki. İçkimiz nedir? Milli içkimiz nedir? Ayran duyucumu biraz. Yani bunlar çok gereksiz. Şu anda e, Türkiye'nin ciddi anlamda bu çatışmacı ortamdan uzaklaşması lazım. hepimiz unutluyduk. Evet. Çünkü Afrika, Kuzey Afrika dönüşü şahsen ben Sayın Başbakan'ın bir balkon konuşması yapacağını ve kucaklayıcı bir balkon konuşması yapacağını belki çok sağlı e, Safça e, algılanabildi ama böyle bir beklenti. Umudum o yöndeydi en azından. Fakat gördük ki çok daha tartışmayı e, çoğaltıcı ve ne AKP'ye ne de Türkiye'ye hiçbir katkısı olmadığı gibi çok büyük bir zararı var. Bütün bu yapılan aynı gün içerisinde düşünseniz kaç miting yapılıyor ve bu güç hmm. mitinglerinde hep bir şey e, mitinglerde bir güç yarışı. Kim alt edecek kimi? Bunun mesajı. Evet. Hani siz yaparsanız biz bunu bakın daha çok yaparız. Mesajı. Hani benim babam senin babanı döver tarzı bir e, algılamaya yol açıyor ki bence çok tehlikeli. Ama mesela e, Bülent Arınç bey biri bizi siskelemeli diye <gülüyor> verdiği mesaj bence çok önemli. Hı. Veyahut da Cadı başta picaz diyen bir çok duyarlı bir sayın Cumhurbaşkanımız var. Yani Burada umalım ki artık Sayın Başbakan da bu sabrın bir sonu var dedi mesela dünkü evet. mitinglerden birinde. Bu çok kötü bu resmen açık açık hani kimi diyor ki kapalı örtük Tehtik. tehdit yok. Bu çok açıkça hani söylem diyoruz bundan daha açı olabilir mi? Evet. Yani kendisini sürekli bir barışçı demokrat olarak tanımlayan bir başbakan var. Karşı tarafa da mesela dünkü konuşmalarında şey dikkat ettiniz mi? Benim polisim diyor. Tabii. Benim başörtülü kızlarıma saldırdılar. Bir dakika Sayın Başbakan. O polis bizim de polisimiz. Bizim de başörtülü arkadaşlarımız. Biz neyiz o zaman? Evet. Bizim içinde bunlar diyor. Hatta <gülüyor> ötekileştirenler. Şimdi bu onlar bu. Bunlar. Evet. Benim, senin. Bu o kadar yanlış bir şey ki yani... Bunu daha nasıl izah edilebilir sayın başbakan iletişim danışmanları muhakkak vardır ya kendisi onları dinlemiyor ya da onlar da bir böyle bir geçici olarak ama çok tehlikeli şu süreçte bir akıl rasyonelitenin rafa kaldırdığı bir süreci de, umarım bu bir an önce son bulur. Peki bütün bu işte benim senin dili ve iletişim yanındaki iletişim uzmanlarından da bahsettik başbakanın. Acaba aynı zamanda aslında bir şey de görüyoruz işte Arınç bir ara biraz daha makul konuştu belki işte vali özür diledi gibi şeyler de oluyor aralarda evet. da olsa. Bir başbakan konuşunca ortalık geriliyor tekrar ona dönüyoruz ve onu konuşmaya başlıyoruz. Bu bir iletişim stratejisi olabilir mi? Yani bunu iktidarın bir dili ve iktidarın bir bir e, göstergesi olarak bize sunuyor ve bunu böyle empoze etmeye çalışıyor olabilirler mi? Yoksa bu başbakanla mı ilgili bir şey gibi düşünmeliyiz bunu? Siz ne dersiniz? Ee, sevgili Seçil, bunun bir e, iletişim strateji olduğuna dair bir saptama yapsak bile <gülüyor> çok kötü, fiyasko, böyle bir iletişim stratejisi olmaz. Sen ülkeye böyle bir iç çatışmaya veya daha paranoyakça ileri gideyim bir iç savaşı sürükleyen bir iletişim stratejisi bu tarihe geçer ve affedilecek bir şey değil <gülüyor> e, bu bence tamamen bu benim tabii şahsi kanım e, başbakanın e, tamamen e, tarzıyla, bu polemikçi tonuyla asla geri adım atmama halbuki geri adım atabilmek erdemdir yani biz kimse bilmiyorum sağduysu olan kimse şu aşamada başbakan özür dilesin şu bu değil ama bir yumuşatıcı bir şey yapsa orada 2-3 tane önemli konu işte bu Bakın bu konuşmaları yaptıkça polis şiddetinin kartopu etkisiyle daha da fazla arttığını görüyoruz. Dün gördük değil mi yine? Tekrar, e, evet. e, yani demek ki burada yanlış giden bir şeyler var. Bu nereye getirilmeye çalışıyor? Şimdi 15'inde İstanbul'da evet. mitingler yapılacağını söylüyor. Yani burada bir an önce sağduyunun ele geçmesi lazım. Öfke yönetiminin hakikaten... E, dizginlenmesi lazım. iyi bir şekilde yönetilmesi lazım. Burada Sayın Başbakan'a çok büyük iş düşüyor. Hı. Ve bunu yapacak bir adam düşünsenize bugüne kadar 10 yıllık e, ben AKP'ye oy vermedim ama sonuçta gördüğüm şeyler de e, yani inkâr edilmesi şeyler değil. Güzel bir takım adımlar attı. E, Kürt sorunuyla bu barış sürecini başlattı. Ama düşün kendi e, ne, ülkende bir e, bu olaylara bir e, barışçıl bir e, düzleme taşıyamazsınız o zaman yani vaktten e, bütün bu yapılanları da bir anda e, insanlar e, unutur çok kolaylıkla bence bir an önce e, gerçekten bir e, barışçıl bir mesaj verilmesi ve bu ayrıştırıcı kutuplaştırıcı Dilden uzaklaşması gerekiyor sayın evet. başbakan. Peki mesela e, o FAS dönüşünde de Esenboğa'da e, pardon Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada başbakanın kitlenin söylediği bir slogan var, vardı. İzin ver gidelim Taksim'i ezelim demişti. Evet. E, ve evet. başbakanın da bunu bir şekilde olumladığını görüyoruz. Yani üzerine bir şey söylemedi ama. E... Bir şey diyebilirdi arkadaşlar. Hmm. Lütfen sakin olun. Hmm. Bunlar güzel. E, ...mesajlar değil diye durdurabildi. Evet, resmen olumladı çünkü sustu. Evet. Susmak da onaylamak demektir. evet Üzerine ve e, yani bununla ilgili olarak mesela... ...devamında e, başbakana herhangi bir e, suçlayıcı... ...yani bu meselelerin belki çok daha uzağındaki ve ilerideki bir zamandan bahsediyorum. Başbakanın bu konuyla ilgili e, en azından... E, Kendisiyle konuşulabilir hale e, gelebilmesi mümkün olacak mıdır? E, siz ne diyorsunuz? Yani hani ilerideki bir zamandan bahsediyorum belki. Vallahi e, Seçil e, şu anki duruma bakacak olursak yani e, bugün itibarıyla artık bugün ayın 10'u evet. şu, şu ana kadar kendisiyle çok konuşulacak e, ortam mı? olmadığını ne yazık ki görüyoruz yani insanlar gerçekten ben, ben olmak üzere kaygılanmakta hiç de yersiz haksız değiliz hmm. ama yeniden söylüyorum umutsuz olmamak lazım Umarım ki bu söylemden bu tarzından üstü bundan başbakan vazgeçecek ve de bu kitleleri Çünkü gerçekten bu çok tehlikeli bir şey Kendisinin de bunun farkında olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani umalım ki farkında değilse o zaman çok başka bir sorun daha var. O da bizi aşıyor. Evet, en var. azından bir iletişimci olarak beni aşıyor. Şimdilik başka Osmanlı bir şey. Ama. Değil mi? Evet. Ee, evet. Peki bunun dışında bir de sokağın çok güzel bir tepkisi var aynı zamanda. Aslında sokakta barışçıl mesajlardan bahsediyoruz. Ee, sokak hem... harika. Evet. Yani sokak şöyle söyleyeyim. Son derece Amerikan varı deyimle cool gerçekten bütün bunlara rağmen müthiş bir otokontrol var. Kendi iç dinamikleri içerisinde o baş, Sayın Başbakan'ın sürekli dediği hani biz sanki e, oradaki sokaktaki insanlar protestocular. E, bak ben ne ister istemez biz demeye başladım. Şimdi birisi sana bunlar deyince bak görüyorsun değil mi tepkisel reaktif ben de biz demeye evet. başladım. Yani bu ayrıştırma tuzağına ben de düştüm. Evet. Yanlış bir şey. Aslında Şöyle evet, diyelim gizli evet gezi protesto cıları direnişçileri veyahut da her neyse demokrasi arayanlar demokrasi severlerin hareketi bir sivil toplumsal hareket diyelim veya sivil ita Müthiş bir itaatsizlikten bahsediyoruz. Burada müthiş bir hayal gücü var, müthiş bir yaratıcılık var, müthiş bir dayanışma var. Acayip bir o sokaktaki bir o çeşitliliği görebiliyorsunuz. Ve mesela en benim hoşuma giden bu nefret suçlarıyla ilgili çalıştığımız için nefret suçları yasa kampanyasında çok da fazla birbirine sıcak bakmayan ee, özellikle muhafazakar arkadaşların e, sıcak bakmadığı lezbiyen, gay, biseksüel, trans, LGBT bireylerle ne kadar el ele kol kola bir arada dayanışma içerisinde e, hiç artık kimseye diyeyim, plan yapmıyor yani başbakan ötekileştirdiği bu grup eskiden evet birbirini ötekileştirirken bu hareket sayesinde belki de öyle evet, daha çok birbirlerine geçti ve birbirlerine dayanışma haline. Bu da bakar mısınız bu da bir dönüşüm. Bir, hani bu yeni Türkiye'nin yeni meydanlarındaki yeni e, insanların yeni bir belki de tutumu bir ederlendirmek doğru olacak. Evet yani bir söylemin de aslında bir taraftan e, bir meseleyi getirebileceği yerin e, örneği ki. olarak karşımızda galiba. Aynen öyle. Aynen öyle. E, evet yani hani nasıl da bir taraftan işe yaradığına belki e, delalet de aynı zamanda. Peki evet. e, bir iletişimci olarak tabii sizde sosyal medyayı konuşmadan edemeyeceğim. E, evet. Sosyal medyanın gerçekten çok ciddi bir gücünü gördük. E, bu konuyla ilgili daha önce işte Twitter ciddiye almıyorum diyenler, işte sosyal medyayı ciddiye almıyorum diyen yazarlar vardı. Ve hepsi geri geri adım attığını söyledi. İşte gençlerden sürekli bilgisayar başlarında başındalar diye çok konuşmuştuk gençlerle ilgili. Şimdi hepsinden özür diliyoruz diyenler oldu. E, sosyal medya süreciyle ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi. Sosyal medya ile ilgili. Mi? Evet. Vallahi Sosyal medya şimdi tabii çok önemli bir görev yerine getirdi. Çünkü bizim tradisyonel, konvansiyonel, e, geleneksel medya ne yazık ki 5 gün hatta 6 gün boyunca hatırlarsan tabii. ilk olay patlak verdiğinden itibaren tamamen 3 e, maymunu oynadı. Hmm. Ve bu süreçte yani işte hatta çok sarkastik, ironik bir şekilde işte büyük kanallardan bir tanesi özellikle olaylar canlı e, yayınlanması gerekirken biri Penguen Filmi, öbürü Hitler belgeselini verdi vesaire. Tabi bu da protestocuların çok ciddi evet. öfkesine neden oldu. İşte bu arada bütün bu boşluğu e, kamunun bilgi edinme hakkına hizmet etmesi gereken ve görevine e, icra edemeyen geleneksel medyanın boşluğunda sosyal medya çok çok başarılı bir şekilde ama tabii ki zaman zaman dezenformasyon, mizenformasyona da tabii ki kaçınılmaz olarak kontrolsüz bir şey çok hızlı haber akışı var e, teyit edilmeyen bilgiler dönüyor ama sonuçta e, buradan bir sürü şey paylaşıldı. Tabi burada başbakanın Twitter'a baş belası demesi de çok ironik. Çünkü başbakan da sonuçta e, takipçi sayısı galiba iki buçuk veya iki yedi yüz diyor kimilere bilmiyorum son. Evet, kendisi e, kimseyi takip e, takipçisi etmiyor. Takipçisi var. Yani bu da kendine e, kontrast bir duruma, aykırı duruma düşüyor. yani Demek ki bu kadar takipçi. Demek ki şu çıkıyor. Başbakan e, kendi söylemlerini olumlayan e, oradan sürekli tek mesaj. Çünkü biliyorsun kimseyi de takip etmiyor. Tabii. Yani burada bir ciddi dinlemek karşı tarafın tepkisini görmek bile istemeyen bir tarz demektir bu. Hmm. Burada daha çok monolog bağlı, diyalog veyahut da işte bir e, çoklu bir e, Tartışma münazara şey yok yani istiyor ki e, sosyal medyada dolayısıyla da onu rahatsız edecek e, şeyler e, tweetler e, görmesin evet. evet yani New York Üniversitesi de bu konuda Türkiye hakkında çok güzel bir laboratuvarı var sosyal medya laboratuvarı 31 Mayıs Cuma günüze e, çok güzel bir çalışma yaptı bilmem okudun mu e, saat 16 ile gece 24 arası 8 saatlik dilimde 3 milyon hmm. e, pardon 2 milyon tweet atılmış Türkiye içinden, Türkiye IP'lerinden %90 olmak üzere e, bu dakikada 3000 tweet'e eşit. Yani 8 saatte 2 milyon tweet, e, dakikada 3000 tweet'e ve Mısır'da 2000 11'deki olaylarda bile Mısır IP'lerinden içeride %30 atılmış. Yani şimdi Türkiye'yi sizden yatıyamazsın. Sosyal medya nüfusunun %35'ini kullanıyor. Evet. Dolayısıyla çok büyük bir güç. Ama tabii ki sosyal medyadaki o şey tuzağına, yalan yanlış, eksik haber, nefret söylemi üreten tuzağa düşmemek lazım. Onun için de bilinçli kullanıcı, işte dijital medya okur yazarlığı dediğimiz şey burada devreye giriyor. Doğru. Ve bu yeni kuşak da bu anlamda bence son derece bilinçli. Hepimizin önünde en azından benim kuşağımı. Evet evet yani bence hiç çok çok fena şeylere sebep olmadı ve hani herkes en azından nereye gideceğini görerek davrandı. Bu yüzden çok, çok önemli bir adım. Yani sağduyu çok hakimdi. Hmm. Gençler son derece iyi bir sınav verdiler. Medya çok kötü bir sınav verdi ve maalesef iktidar kötü bir sınav verdi. Evet zaten ee, üzerine de çok pardon böldüm. Çapul TV ve Çapul Radyo da kuruldu. Zaten Medya Biziz diye bir slogan da çıkmış Aynen oldu öyle. Yani, hiç, evet. Hiç gerek ne kalmadı. Ne mutlu Çapulcuları da destekleyenler de Çapulcu familyasındanmış. Ne mutlu bana ben de bir Çapulcu akademisyen Yasemin İnceoğlu olarak seninle bugün konuşuyorum. Çok teşekkür ederim hocam <gülüyor> katıldığınız için programa. Sevgiler Çapulcu seçici. Bay <gülüyor> bay. <bye. gülüyor> Teşekkür hocam teşekkürler. İyi günler. Bye bye. Evet, bugün Balık Gözünde Gezi Parkınız konuştuk. Aslında Gezi Parkının medyaya olan yansıması, iktidarın söyleminden bahsettik. Çapul TV geçti arada, Çapul Medya geçti. Artık başka bir medya var ve bunun mümkün olduğunu tekrar tekrar görmüş olduk. Belki en çok cesaret verenlerden bir tanesi de bu. Bize bu direnişin kazandırdıklarından yine konuşmaya devam edeceğiz elbette Gezi Parkı'nı bu mesele böyle bitmeyecek her şey çok belli ama iki hafta sonra devam edeceğiz konuşmaya Balık Gözü bugünlük bu kadardı diyelim şimdilik hoşçakalın.